Bölüm 13 Beni çaya davet etmeniz gerçekten büyük bir nezaket, dedi Miss Marple karşısında oturan Emma horpa bakarak. Miss Marple her zaman olduğundan daha dalgındı ve sevimli görünüyordu. Tam saygın, sevecen bir yaşlı kadın görüntüsündeydi. Parlayan gözlerle etrafını süzüyordu. Üstüne hokka gibi oturan şık kostümü içindeki Harold horpu yapmacık bir gülümsemeyle sandviç ikram etmeye çalışan Alfred ve yıpranmış twit ceketi içinde şöminenin başında ailenin diğer bireylerini karamsal bakışlarla süzen Cedric'i inceliyordu. Buraya gelebilmenize gerçekten çok sevindik dedi Emma Krakenhorpe nezaketle. Ortamda öğle yemeğinden hemen sonra aynı mekanda olan gerginliğin izine bile rastlanmıyordu. Emma yemeğin hemen ardından heyecanla ''Aman tanrım tamamen unutmuşum. Bayan Alice Barrow'a bugün yaşlı teyzesinin çaya getirmesini söylemiştim.'' diye bağırmıştı. Harold sinirli bir halde kabaca ''Onu hemen atlat. Konuşmamız gereken çok şey var. Aramızda yabancının işi yok.'' diye fikrini belirtmişti. Alfred de yaklaşık aynı görüşteydi. Mutfakta ya da başka bir yerde kızla çayını içsin gitsin. Söz konusu bile olamaz dedi Emma kararlılıkla. Bu çok kaba bir davranış olur. Bırakın gelsin dedi Sedrik. Böylece biz de biraz muhteşem Lucy'den bahsetme fırsatı bulmuş oluruz. Bu kız hakkında daha çok bilgi edinmek istediğimi itiraf etmeliyim. Ona ne kadar güvenebileceğimi bilmiyorum. Çok gizemli biri. ''Çok iyi referansları var ve tam anlamıyla güvenilir biri.'' dedi Harold. ''Bunu çoktan araştırdım. Ne de olsa insan neyle karşı karşıya olduğunu bilmek istiyor. Özellikle de karşısında onun gibi etrafta dolanıp tesadüfen kadın cesedi bulan biri varsa.'' ''Bir de bu kahrolası cesedin kim olduğunu bilseydik.'' dedi Alfred. Harold sinirlendi. ''Bu arada Emma, polise gidip bulunan cesedin Edmont'ın Fransız sevgilisi olabileceğini söylemek nereden aklına geldi?'' ''Aklını mı kaçırdın sen?'' ''Şimdi onlar kadının gerçekten buraya geldiğini ve aramızdan birinin onu öldürdüğüne inanacak.'' ''Bunu araştırmaya başlayacaklar.'' ''Hayır Harold, lütfen bunu abartma.'' Harold haklı diye söze karıştı Alfred. ''Bunu yaparken ne düşündüğünü hiç anlayamıyorum. Nereye gidersem gideyim sivil polislerce izlendiğim hissinden kurtulamıyorum.'' ''Ona bunun yapmamasını söylemiştim.'' dedi Cedric. Ama Kemper kafasını karıştırdı. Ona cesaret verdi. Bu onu hiç ilgilendirmez. Harold iyice sinirlenmişti. O kendi ilaçlarıyla, tozlarıyla ve toplumsal sağlık konularıyla uğraşsın. ''Yeter artık tartışmayı bırakın.'' dedi Emma çekinerek. ''Bu yaşlı bayan adı her neyse bizi ziyarete geleceği için çok seviniyorum. Yabancı birinin aramıza katılması ve bir süre içinde olsa tekrar tekrar aynı soruları irdelemekten alıkoyması çok hoş olacak.'' Artık gidip kendime bir çeki düzen vermem gerekiyor. Odadan çıktı. Bu Lucy Alice Barrow diye söze başlayan Harold bir an için sustu. Cedric haklı. Ambar'ı karıştırıp lahdin içine bakması çok tuhaf. Bu tam her işi. Ona karşı belki de tedbirli olmalıyız. Bugün öğlen yemeğindeki davranışları da çok iticiydi. Onu bana bırakın dedi Alfred. Kısa sürede onun neyin peşinde olduğunu ortaya çıkarırım. ''Lahdi açmaya neden gerek gördüğünü anlayamıyorum. Belki de o gerçek Lucy Alice Barrow değil.'' diye atıldı Cedric. ''Peki ama bunun ne anlamı olabilir ki?'' Harold şaşkınlık içinde diğerlerine bakıyordu. ''Tanrı kahretsin.'' Birbirlerini endişeyle süzdüler. Şimdi de sıkıcı bir ihtiyar çaya geliyor. ''Tam da bizim biraz düşünmeye ihtiyacımız olduğu zaman.'' ''Bu konulara bir akşam yemeğinde tartışırız.'' dedi Alfred. Bu arada yaşlı teyzeden Lucy hakkında bilgi almaya çalışalım. Önceden planlandığı şekilde Lucy arabasıyla gidip onu evinden alarak malikaneye getirmişti. Miss Marple şöminenin başında otururken kendisine sandviç servisi yapan Alfred'in nazik ve hoş görünümlü tüm erkeklere baktığı beğeni dolu bakışlarla süzüyordu. Çok teşekkür ederim. O yumurta ve sardalyalı sandviç mi? Evet ondan da memnuniyetle bir tane alırım. Korkarım çay saatlerinde aç gözlülüğüm tutuyor. Yemeğin dozunu biraz fazla kaçırıyorum. Biliyor musunuz insanın yaşı ilerleyince tabi akşamı çok hafif bir yemekle geçiştiriyorum. Dikkatli olmam gerek. Yeniden ev sahibisine döndü. Ne kadar güzel bir eviniz var. Ne kadar sanat eserine sahipsiniz. Bu bronz heykeller bana babamın Paris'teki müzayedelerden aldıklarını anımsatıyor. Büyük babanızdan kalmış olmalı. Klasik stilin örnekleri öyle değil mi? Çok etkileyici. Abilerinizin yanınızda olması ne güzel. Günümüzde aileler o kadar dağınık ki bazısı ta Hindistan'a gidiyor. Ama sanırım bu aralar orası da gözden düştü. Afrika'ya o havası sağlıksız bölgelere gidilmeye başlandı. He? Abilerimden ikisi Londra'da yaşıyor. Bu sizin açınızdan güzel. Ama abim Cedric ressam ve o Ibiza'da yaşıyor. Balear adalarında. Ressamlar adalarda yaşamayı iyiyeliyorlar. Öyle değil mi dedim Ismarphal. Örneğin Chopin Mallorca'da yaşıyordu, değil mi? Ama o müzisyen de Gogin demek istemiştim. Trajik bir yaşam, boşa harcanmış bir ömür. Ben şahsen o adalı kadınların resimlerinden pek bir şey anlayamıyorum. Çok beğenildiklerini ve değerli olduklarını biliyorum ama o canlı, parlak, koyu renkler bana pek hitap etmiyor. O resimlere bakarken gerildiğimi hissediyorum. Cedric'i onaylamayan bakışlarla süzdü. Cedric ise gülümseyerek sordu. Bize biraz Lucy'den bahseder misiniz Miss Marple? Nasıl bir çocuktu? Miss Marple gülerek neşeyle yanıt verdi. O her zaman çok akıllı bir çocuktu. Gerçekten de öyleydin tatlım. Lütfen sözümü kesme. Matematik konusunda olağanüstüydü. Rakamlarla arası çok iyiydi. Anımsıyorum da bir defasında kasap benim için hazırladığı bifteğin bedelini yanlış hesapladığında... Miss Marple büyük bir heyecanla Lucy'nin çocukluğuna ilişkin anılardan başlayıp sözü köy yaşamına ilişkin kişisel deneyimlerine getirdi. Bu anılar seli Brian ve çocuklarının üstleri başları pislik içinde ve ıslanmış olarak delil arama çabalarından dönmeleriyle kesildi. Derken çay servisi yapıldı. Bu arada odaya giren Dr. Kemper Miss Marple ile tanıştırıldı. Adam kaşlarını kaldırarak odayı gözden geçirdikten sonra merakla sordu. Umarım baban bugün kendini kötü hissetmiyordur emma. Yok, hayır. Yalnız bugün öğleden sonra biraz yorgun olduğunu söyledi. Sanırım ziyaretçilerden sıkılıyor diye söze karıştım Miss Marple muzik bir gülümsemeyle. Bunu kendi babamdan çok iyi biliyorum. Anneme hep yine mi senin ihtiyar gevezeler geliyor derdi. Sen benim çayımı çalışma odama getir. Bu anlamda çok saygısızdı. Lütfen bunu size karşı yapılmış diye söze başlayan Emma'nın konuşması Cedric tarafından kesildi. Sevgili oğulları geldiği zaman babam çayını hep çalışma odasına ister. Psikolojik açıdan ondan beklenen bir tutum değil mi doktor? Sandviçleri ve çikolatalı pastayı yemek için çok ender zaman bulabilen bir adamın iştahıyla midesine indirmekle meşgul olan doktor Kemper homurdanarak yanıtladı. Psikolojiyi psikologlara bırakmak gerek. Günümüzün en önemli sorunu herkesin kendini amatör bir psikolog olarak görmesi. Hastaların bana komplekslerini ve nevrozlarını kendi kendilerine teşhis koyup anlatıyorlar. Ama bana bu konuda konuşma fırsatı tanımıyorlar. Teşekkürler Emma, bir fincan çay daha alabilirim. Bugün öğlen yemek, yemeye fırsatım olmadı. Doktorların yaşamının çok saygın ve fedakarlıklarla dolu olduğunu düşünmüşümdür hep diye fikrini belirtti Miss Marple. O zaman pek fazla doktor tanımamış olmalısınız diye açıkladı Doktor Kemper. Etraf şarlatanlarla dolu. Hatta başka bir deyişle kanemicilerle. Aslında ölelerde. Neyse, işte ise şu sıralar hizmetlerimizin karşılığını alıyoruz. Devlet bunu sağlıyor. Artık hiçbir şekilde ödenmeyeceğini bildiğimiz faturalar kesmek zorunda kalmıyoruz. Ancak asıl sorun hastaların devlet babanın cebindeki son meteliği almaya kesin kararlı olmaları. Bunun sonucunda küçük Jenny gece iki defa fazla öksürürse ya da küçük Tommy birkaç ham elma fazla yese, gecenin yarısı bile olsa doktorun hemen emirlere koşması gerekiyor. Of oh, neyse, mükemmel bir kek bu Emma. Çok iyi bir aşçısın. Ben yapmadım. Bayan Alice Parov yaptı. Sizinkiler de tıpkı bunun gibi çok lezzetli dedi Doktor Kimper nezaketle. Gelip babamı görmek ister miydiniz Doktor Kimper? Emma ayağa kalktı ve doktor onu da takip etti. Miss Marple onları odadan çıkana dek gözleriyle izledikten sonra Miss Krakenhorpe gördüğüm kadarıyla ailesine çok düşkün ve saygılı bir evlat dedi. Cedric katıldı. İhtiyara nasıl dayanabildiğini anlayamıyorum. Harold telaşlı söze karıştı. Burası çok rahat bir ev ve babam da ona çok bağlı. Cedric fikrinde ısrar etti. Emma çok iyi kalpli bir kız. Hizmet için doğmuş bir kız kurusu Miss Marple'ın gözlerinde bir parıltı belirdi. Böyle mi düşünüyorsunuz? Harold telaşla atıldı. Kardeşim kız kurusu olduğunu söylerken onu aşağılamak istemedim Miss Marple. Aa onu ayıplamadım. Yalnızca haklı olup olmadığını düşünüyordum. Bana kalırsa Miss Krakenhorpe asla evde kalmış bir kız değil. Benim görüşüme göre o yaşamda bir kez ancak geç evlenen insanlardım. Tabii mutlu olma şansı da aynı derecede fazla olanlardım. Burada yaşamayı sürdürdüğü sürece hiç şansı yok dedi Cedric. Burada evlenebilecek bir erkeği rastlaması mümkün değil. Miss Marple'ın gözleri daha fazla ışıldadı. Her zaman din adamları ve doktorlar vardır. Yumuşak, anlamlı muzip bakışlarını odadakilerden birinden diğerine kaydırdı. Büyük olasılıkla hiçbirinin o zamana kadar düşünmemiş oldukları ve pek hoşlanmadıkları bir konuyu dile getirmişti. Miss Marple yerinden doğrulurken çantasını ve küçük günlük şallarını bilerek yere düşürdü. Üç erkek kardeş atılarak bunları büyük bir özenle topladılar. Çok naziksiniz diye yanıtladı Miss Marple gülümseyerek. Ah evet bu da küçük mavi eşarbım. Beni buraya davet etmiş olmanız gerçekten çok hoş. Çok büyük nezaket. Biliyor musunuz kendi kendime evinizin nasıl bir yer olacağını hayal etmeye çalıştım. Sevgili Lucy'min iş koşullarını anlayabilmek için. Mükemmel bir ev yaşamı dedi Cedric. Armağanı da bir cinayet. Cedric, Harold öfkeyle bağırdı. Miss Marple Cedric'e dönerek gülümsedi. Bana kimi hanım sattığınızı biliyor musunuz? Köyümüzdeki bankanın müdürünün oğlu genç Thomas E.D. O da insanları şaşırtıp şoka sokmaktan hoşlanırdı. Tabi bankacılık çevrelerinde kendine yer edinemeyip Batı Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Eve ancak babası öldüğünde döndü ve büyük sayılabilecek bir mirasa kondu. Bu onun açısından çok iyiydi. Yaşamı boyunca hep para harcamakta, kazanmaktan çok daha başarılı olmuştu. Kısım 2 Lucy Miss Marple'ı tekrar evine götürdü. Dönüş yolunda arka girişten bahçeye girdiği anda karanlıklar içinden çıkan bir karaltı arabanın önüne çıktı. Farların ışığında karaltı durması için Lucy'ye el sallıyordu. Lucy, Alfred horpu hemen tanıdı. ''Bu çok iyi oldu.'' dedi Alfred arabaya binerken. ''Havada çok soğukmuş. Açık havada biraz yürümek istemiştim ama bu hevesim kursağımda kaldı.'' ''Peki ya siz? Yaşlı bayan evine bıraktınız mı?'' ''Evet, bu ziyaretten çok memnun oldu.'' ''Bunu fark ettik. Yaşlı kadınların en sıkıcı topluluklara bile kolayca ısınabilmeleri komik. Hiç ama hiçbir yer Rutherford Hall'dan daha sıkıcı olamaz.'' Buraya iki günden fazla dayanamıyorum. Peki siz buna nasıl katlanabiliyorsunuz Lucy? Size Lucy dememin bir sakıncası yoktur herhalde değil mi? Hayır hayır. Burayı sıkıcı bulmuyorum. Ayrıca burada bir ömür boyu yaşayacak da değilim. Sizi dikkatle izledim Lucy. Çok akıllı ve zeki bir kızsınız. Tüm zamanınızı yemek pişirmek ve temizlik yapmakla geçirmek için çok fazla zekisiniz. Teşekkür ederim ama yemek pişirip temizlik yapmayı bir büroda çalışmaya yeğliyorum. Bence de öyle. Ama yaşamda yapılacak başka şeyler de vardır. Serbest de çalışabilirsiniz. Zaten öyle yapıyorum. Böyle değil. Kendi kendinizin patronu olabilirsiniz. Aklınızı kullanın ve hangi konuda? Sizi engelleyen güçlere karşı. Yolumuza çıkan, taş koyan aptal kurallar ve yasalara karşı. İşin ilginç tarafı yalnızca akıllı ve biraz kurnaz olmanın tüm bu kuralların boş taraflarını bulup onları aşmaya yetmesi. Sen de akıllı bir kızsın. Ne dersin? Bu fikir ilgini çekti mi? Olabilir. Lucy arabayı ahıra yöneltti. Taahhüt altına girmeyi istemiyor musunuz? Daha fazlasını bilmeliyim. İtiraf etmeliyim ki size ihtiyacım var sevgili kızım. Sizin çok değerli bir özelliğiniz var. Çevrenize güven duygusu saçıyorsunuz. Size altın külçeleri satmakta mı yardımcı olacağım? O kadar da riskli değil. Yalnızca yasayı biraz çiğneyeceğiz. O kadar. Elini Lucy'nin kolundan altına soktu. Çok çekici bir kadınsınız Lucy. Ortağım olmanızı istiyorum. İltifat ediyorsunuz. Yani kabul etmiyor musunuz? Bu konuyu düşünün. Ne kadar zevkli olabileceğini düşünün. Tüm oturaklı, bilgili geçinen tipleri oyuna getirmene nasıl bir zevk vereceğini düşünün. Tek sorun birazcık sermaye. Korkarım bu konuda yanlış adrese başvurdunuz. Bunu sizin sağlamanızı düşünmedim bile. Yakın zamanda hatırı sayılır bir meblağı avcumun içinde bulacağım. Sevgili babam ihtiyar cimri sonsuza kadar yaşayacak değil ya. Öte dünyaya göçmesiyle birlikte elime gerçek para geçecek. Evet ne diyorsun Lucy? Koşullar nedir? Eğer istiyorsan evleniriz. Ne kadar aydın ve parasal anlamda bağımsız olursa olsun her kadın bunu ister. Aslında bu iyi de evli insanlar birbirleri hakkında tanıklık yapmaya da zorlanamazlar. Pek cazip sayılmaz. Haydi Lucy, beni nasıl etkilediğini anlamıyor musun? Lucy ona karşı kendisinin de duygusal bir çekim hissetmesine şaşıyordu. Bu her ne kadar yalnızca fiziksel bir çekicilik de olsa Alfred'ın cazip bir adam olduğu inkar edilemezdi. Lucy gülerek genç adamın elini kolundan itti. ''Bu tür konuşmalar için yanlış zaman. Akşam yemeğini hazırlamalıyım.'' ''Aslına bakılırsa Lucy, aynı zamanda mükemmel bir aşçısında. Bu akşam bize hangi yemeklerle şımartacaksın?'' ''Sürpriz olarak kalsın. Siz de bu konuda en az çocuklar kadar yaramazsınız.'' Eve girince Lucy doğruca mutfağa gitti. Yemekleri hazırlarken karşısında bu kez Harold Krakenhorpe'u görmek onu şaşırttı. ''Bayan Alice Barrow, sizinle biraz konuşabilir miyiz?'' Daha sonra olabilir mi Bay Zaten çok geç kaldım. Tabii olabilir. Akşam yemeğinden sonra o zaman. Çok iyi olur. Akşam yemeği tam zamanında hazırdı ve çok beğenildi. Lucy hemen bulaşıkları yıkadı. Koridora çıktığında Harold Krakenhorpe onu bekliyordu. Buyurun Bay Krakenhorpe. Biraz oturalım mı? diyen Krakenhorpe salonun kapısını açtı, önden içeri geçti ve kapıyı yeniden sıkıca kapadı. ''Yarın Londra'ya geri dönüyorum.'' diye açıkladı. ''Gitmeden önce yeteneklerinizden çok etkilendiğimi belirtmek isterim.'' ''Çok teşekkür ederim.'' diye yanıtladı Lucy hafif bir şaşkınlıkla. ''Yeteneklerinizi burada boşa harcadığınızı düşünüyorum.'' ''Öyle mi?'' ''Bence değil.'' ''Hiç deyse bana evlenme teklif edemez.'' diye düşündü Lucy. ''Zaten bir karısı var.'' Size bizleri bu tatsız krizden böyle ustaca bir şekilde çıkarmayı başarmış biri olarak beni Londra'da ziyaret etmenizi önermek istiyorum. Eğer telefon eder ve bir randevu belirlerseniz sekreterime bu konuda gerekli talimatları vereceğimden emin olabilirsiniz. İşin aslı kuruluşumuzda sizin gibi olağanüstü yetenekli insanlara her zaman çok ihtiyacımız var. Ancak bu yeteneklerinizden hangi alanda en verimli şekilde yararlanabileceğimizi ayrıca konuşmamız gerekecek. ''Size hatırı sayılır bir ücret yanında çok cazip bir gelecek önerebilirim. Bayern Niles Barrow. çok etkilenip şaşıracağınızdan eminim.'' Harold Krakenhorpe kendinden emin bir tavırla neşeyle güldü. Lucy çekinerek yanıtladı. ''Çok teşekkür ederim Bay Krakenhorpe, bunu düşüneceğim. Çok fazla zaman kaybetmeyin. Bunun gibi bir fırsatı, sizin gibi yeryüzünde iz bırakmak isteyecek genç bir kadını kaçırmaması gerekir.'' Tekrar beyaz dişlerini göstererek Gülümsedi İyi geceler bayan Alice Barrow İyi uykular Evet dedi Lucy kendi kendine İlginç bütün bu olanlar çok tuhaf Odasına çekilmek istediği sırada Merdivenlerde Cedric'e rastladı Ah Lucy Size bir şey sormak istiyordum Benimle evlenmek mi istiyorsunuz Sizinle İbreze'ye gelip Evinizi düzene sokmamı mı istiyorsunuz yoksa Cedric şaşkınlık içindeydi Hatta ürttüğü bile söylenebilirdi bu rüyamda bile aklıma gelmez. Pardon özür dilerim hata ettim. Yalnızca evde bir tren tarifesi olup olmadığını sormak istemiştim. Hepsi bu mu? Antredeki masanın üstünde bir tane var. Bakın dedi Cedric neredeyse azarlayan bir tonda. Dünyanın tüm erkeklerinin sizinle evlenmek istediklerini düşünmemelisiniz. Güzel bir kadınsınız ama o kadar da değil. Bu tür davranış modellerine verilen bir at vardı. Neyse zamanla bu sizde bir saplantı haline alır ve durum giderek kötüleşir. Gerçekten siz yaşamda evlenmeyi düşünebileceğim son kızsınız, Lucy. Gerçekten son kız. Sahi mi dedi Lucy? Bunu özellikle belirtmenize hiç gerek yok. Üvey anneniz olmamı tercih mi ederdiniz? Ne dediniz? Cedric şaşkınlıktan dona kalmıştı. Beni çok iyi anladınız diyen Lucy odasına girerek kapıyı kapattı. Bölüm 14. Dermot Kredak, Paris polis merkezinden Ermut Deason ile tanışıyordu. İki adam daha önce de birkaç kez karşılaşmış ve birbirleriyle çok iyi anlaşmışlardı. Kredak çok iyi Fransızca konuştuğu için de çoğunlukla bu dilde anlaşıyorlardı. Bu yalnızca bir tahmin diye uyardı Dizin. Burada bale topluluğuna ait bir resim var. İşte bakın sözüne ettiğimiz kadın soldan dördüncü. Bu size bir şey diyor mu? Müfettiş Kredak üzülerek pek bir şey kestiremediğini söyledi. Boğulmuş genç bir kadını resimden teşhis etmek hiç de kolay değildi. Üstelik de resimde tüm bayanların oldukça ağır makyajları ve kuş tüyleriyle bezeli abartılı başlıkları vardı. ''Olabilir'' dedi. ''Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim.'' ''O kim?'' ''Hakkında neler biliyoruz?'' ''Hemen hemen hiçbir şey'' dedi. Diğeri şeyle ''Bakın o çok önemsiz, az tanınan bir yıldız.'' Ayrıca Matrix ke topluluğu da grupta tanınmayan bir grup. Taşra tiyatrolarında sahne alıyor, sürekli turneye çıkıyorlar. Grupta tanınan bir isim, bir yıldız ya da ünlü bir balerin yok. Ama sizi grubu yöneten Madam Juliet ile tanıştırmaya çalışacağım. Madam Juliet canlı, işini bilen bir kadındı. Kurnaz, karşısındakinin içini okuyan bakışları vardı. Şişman kadının ince bıyığı dikkat çekiyordu. Bakın açık söyleyeyim ben polislerden hicaz etmem. Ziyaretten duyduğu hoşnutsuzluğu gizlemeye gerek görmeden iki adamı dikkatle süzdü. Onları gördüğüm her yerde huzursuz olurum. Böyle söylememelisiniz adam? Zayıf, melankolik görünümlü Deason karşı koydu. Sizi ne zaman rahatsız ettik ki? Karbolik asit içen o sersem kız konusunda örneğin diye yanıtladı Juliet kararlılıkla. Üstelik de her şeyin tek nedeni o sersem kızın orkestra şefine aşık olmasıydı. Kadınlardan hoşlanmayan, başka eğilimleri olan adama. Bu konuda çok büyük şamata koparmıştınız. Bu tür şeyler bale grubumun adını kirletiyor. Aksine bu sayede büyük işe başarı sağlamıştınız dedi Dyson. Üstelik bu olay 3 yıl önceydi. Geçmişin üzerinde de bu kadar durmamalısınız. Neyse konumuza gelelim. Şu en az Stravinska denen kıza. Madam ihtiyatla sordu. Ona ne olmuş? Müfettiş Kredak sordu. O gerçekten Rus, değil mi? Hayır, isminden dolayı öyle düşünüyorsunuz. Bu kızların hepsi kendilerine böyle değişik isimler takarlar. Önemli biri değildi. İyi dans etmiyordu. Ayrıca güzel de değildi. Toplu danslarda uyumu fena değildi aslında ama sola yapamıyordu. Fransız mıydı? Olabilir, Fransız pasaportu vardı ama bana bir kez İngiliz uyruklu biriyle evlendiğini söylemişti. Bir İngilizle mi? Adam hayatta mıydı yoksa ölmüş müydü? Madame Juliet omuzlarını silkti. Ölmüş ya da onu terk etmiş bunu nereden bileyim? Bu tür kızların erkeklerle başları hep derttedir. Onu son olarak ne zaman gördünüz? Dans grubumu 6 haftalığına Londra'ya turniye götürmüştüm. Daha sonra Turkey, Burnwood, Eastburn, adını unuttuğum bir yer daha ve Hammersmith'te sahne aldık. Sonra da Fransa'ya döndük ama Ana bizimle gelmedi. Gruptan ayrıldığına ve kocasının ailesiyle yaşamaya başlayacağına dair bir mesaj gönderdi. Ya da bu türden saçma bir şeyler. Tabii ben bunun doğru olduğuna inanmadım. Yeni bir adamla tanışıp peşine takıldığını sanıyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz herhalde değil mi? Müfettiş Kredak başını sallayarak onayladı. Madam Juliet'in ilk düşüncesinin böyle olmasını doğal karşılıyordu. Onun gitmesi benim açımdan kayıp değil. Ardından ağlayacak değilim hiç fark etmez. Onun güzelliğinde onun kadar iyi dans eden kız bulmak benim için hiç sorun değil. Bu nedenle omuzlarımı silkip konuyla ilgilenmedim bile. Hem niçin ilgileneyim ki? Bu kızların hepsi aynıdır. Kafalarında erkekten başka düşünce yoktur. Bu ne zaman oldu? Fransa'ya döndüğümüz sıralar. Bu... Bir dakika, sanırım Noel'den önceki pazardı. En ah, iki, dur bakayım yoksa üç müydü ya da üç günden önce ayrıldı. Tam olarak anımsayamıyorum. Ama hafta sonu Hammer Smith'te sahneye onsuz çıktığımızdan eminim. Bu nedenle yeni bir kareografiyle sahneye çıkmak zorunda kalmıştık. Yaptığı büyük saygısızlıktı. Ama bu kızların hepsi aynıdır. Bir erkek gördüler mi kendilerini kaybederler. Hepsine söylüyorum. Bir kez gideni bir daha asla geri almam. Gözünün yaşına bakmam. Sizin açınızdan çok tatsız. Of benim için fark etmez. Hiç kuşkusuz bir yerlerde bir adama takıldı ve Noel'i onunla birlikte geçirdi. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Dansçı kız bulmak çok kolay. Aradığınızdan da fazlası var. Maritski dans topluluğuna katılmayı büyük bir şans olarak gören hem de Ena'dan çok iyi dans eden bize katılmayı sevinç çığlıklarıyla karşılayacak bir sürü kız sırada. Madam Juliet birden susarak merakla sordu. ''Onu için arıyorsunuz? Yoksa paraya mı kondu?'' ''Aksine'' diye yanıtladı müfettiş Kredak nezaketle. ''Öldürülmüş olduğunu düşünüyoruz.'' Madame Juliet yeniden umursamaz tavrını takıldı. ''Olur böyle şeyler. Neyse. İnançlı bir katolikti. Her pazar kiliseye gider. Ayinleri de asla kaçırmazdı.'' ''Size hiçbir oğlu olduğundan söz etmiş miydim adam?'' ''Oğlu mu?'' Onun bir çocuğu olduğunu mu kastediyordunuz yani? Yok hayır bence bu olanaksız. Bu kızlar hepsi ama hepsi bu durumlarda olayı çözümlemek için gitmeleri gereken adresleri çok iyi bilirler. Monsieur Dyson siz de bu konuyu benim kadar iyi bilirsiniz. Dans grubuna girmeden önce çocuk sahibi olmuş olabilir diye açıkladı müfettiş Kredak örneğin bir savaş sırasında. Ah savaşta bu olabilir ama eğer varsa da benim bundan haberim yok. Gruptaki en iyi arkadaşları kimlerdi? Size bir iki isim verebilirim ama çok yakın bir dostu olduğunu sanmıyorum. Madame Juliet'ten daha fazla bir şey öğrenmek olanaksızdı. Pudriyeri görünce kadın bunun Anna'ya ait olabileceğini ancak kızlarının bir da bu tür pudriyerlerden olduğunu belirtti. Ena Londra'dayken kürk bir manto satın aldıysa bile onun bundan haberi yoktu. Sahne provaları ışıklandırma gibi mesleğimin zor sorunlarının altından kalkmaya çalışıyordum. Sanatçılarımın ne giydikleriyle ne de aldıklarıyla ilgilenecek zamanım olmadı. Madame Juliet'ten sonra adlarını aldıkları kızları sorguya çektiler. Bunlardan bazıları Ena'yı iyi tanıyorlardı ama hepsinin üzerinde birleştikleri nokta Ena'nın kendisiyle ilgili çok az bilgi verdiğiydi. Kızlardan biri ise zaten söyledikleri de yalandı diye belirtti. Hikayeler uydurmaktan hoşlanırdı dedi kızlardan biri. Bir defasında bir grand dükün metresi olduğunu, bir başka seferde de büyük bir İngiliz finans uzmanıyla birlikte olduğunu anlatmıştı. Savaş sırasında direniş örgütünde çalıştığını söylüyordu. Hatta Hollywood'da film artisti olarak çalıştığını bile iddia etmişti. Bir başka kız ise en aya ilişkin görüşlerini şöyle açıkladı: "Bence çok basit, mütevazı koşullardan geliyordu." Romantik bulduğu için bale grubunda çalışmaktan hoşlanıyordu ama asla iyi bir dansçı değildi. Bakın bir defasında babasının Amiens'de tekstil ticareti yaptığını söylemişti. Kendisi bu işi romantik bulmadığı için oradan ayrılmış. Sürekli bu tür hayali bir şeyler anlatırdı. Londra'da başka bir hikaye anlattı diye atıldı birinci kız. Araba kazasında kaybettiği kızına benzediği için onu dünya seyahatine götürmek isteyen çok zengin bir adamla beraber olduğunu söylüyordu. Ne palavra. Bana da İskoçya'ya gidip çok zengin bir lordla birlikte yaşayacağını ve bol bol geyik avına filan çıkacağını söylemişti dedi ikinci kız. Anlatılanlar incir çekirdeğini bile doldurmayacak saçmalıktan öte değildi. Tüm bunlardan en az Stravinska'nın iflah olmaz bir yalancı olduğu anlaşılıyordu. Bir İskoç asiliyle birlikte geyik avına çıkmadığı bir geminin güvertesinde güneşlenerek dünya seyahatinde olmadığı da kesindi. Ama yine de bunlar cesedinin Rutherford Hall'daki bir lahdin içine nasıl girdiğini açıklamıyordu. Dansçıların ve Madame Juliet'in cesedin resminden ayı teşhisleri ise çok kuşkulu ve tereddütlüydü. Cesedin enayi andırdığı konusunda hepsi hemfikirdi ama yine de bundan emin değillerdi. Bu boğulmuş yüz herkese ait olabilirdi. Kesin olan yalnızca Ena Stravinska'nın 19 Aralık'ta arkadaşlarıyla Fransa'ya dönmemeye karar verdiği ve ona benzeyen bir kadının 20 Aralık'ta 16.33 treniyle Brakehampton'a giderken tren de boğulup öldürüldüğüydü. Peki ama Layit'teki ceset az Stravinska'ya ait değilse Enna şimdi neredeydi? Madam Juliet's bu konudaki görüşü çok açık ve netti. Bir adamın yanında. Belki de doğru yanıt buydu diye düşünen Kredak sıkıntıyla içini çekti. Ancak incelenmesi gereken başka bir konu ortaya çıkmıştı. Anna'nın bir İngilizle evlenmiş olduğuna ilişkin sözlerinin araştırılmasına yarar olabilirdi. Evlendiği bu adam Edmund Krakenhorpe olabilir miydi? Onu tanıyanların hakkında yaptıkları tanımlamalara göre bu pek olası görünmüyordu. Daha büyük olasılık Enna’nın Martin'i gerekli tüm ayrıntıları bilecek kadar iyi tanıyan biri olmasıydı. Emma Krakenhorpe'a mektup yazan Ena olabilirdi. Eğer öyleyse hakkında yapılacak bir soruşturmadan tedirgin olup ortadan kaybolmuştu. Belki de bu nedenle Maritski bale grubuyla olan ilişkisini kesmişti. Ne düşünülürse düşünsün hep aynı soruyla karşı karşıya kalınıyordu. Ena şimdi neredeydi? Ve yine kaçınılmaz bir şekilde Madame Juliet'in görüşü en akıllıca çözüm görünüyordu. Bir erkeğin yanında. Kısım 2 Kredak, Paris'ten ayrılmadan önce Diesel'le Martin adındaki kadın konusunu tartıştı. Diesel de İngiliz meslektaşıyla aynı fikirdeydi. Bu sorunun büyük olasılıkla layitte bulunan cesetle bir bağlantısı yoktu. Ama yine de soruşturmaya devam edilmesi görüşündeydi. Diesel, Sûrti'nin yani Fransız Gizli Haber Alma Örgütü'nün ne yapıp edip 4. Southshire bölüğünden T.M. Edmund Krakenhorpe'ın Ön adı Martin olan Fransız kadınla evlenip evlenmediğini belgeleriyle ortaya çıkaracağına dair Kredak'a güvence verdi. Özellikle de Dunkirk çıkartması öncesini ilişkin evrakları inceletecekti. Ancak yine de Kredak'ı kesin bir yanıt bulamamalarının da olası olduğu konusunda uyardı. Fransa'nın o bölgelerinin o sıralar Alman işgali altında olmasının dışında, daha sonra kuşatma sırasında da meydana gelen çarpışmada ağır hasarlar verilmiş, sayısız bina ve arşiv savaş sırasında yok olmuştu. Ancak elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz sevgili dostum. Bu konuşmaların ardından Kredak veda edip ayrıldı. Kısım 3 Kredak geri dönünce Çavuş Vedrol asık yüzle raporunu verdi. 126 Elvers Crescent, bir konuk ev adresi efendim. Çevrede çok iyi namı olan bir pansiyon. Cesedin teşhisi konusunda bir ilerleme var mı? Hayır, orada kimse fotoğraftaki kadını tanıyamadı. Orayı post adresi olarak kullanan biri olarak da hatırlayan yok. Bu şaşılacak bir şey değil. Aradan bir aydan uzun bir süre geçmiş. Ayrıca orada kalanlar sürekli değişiyor. Pansiyonun devamlı müşterileri genellikle de öğrenci. ''Belki başka bir isimle kalmış olabilir. Ama kadını resimden tanıyan da olmadı.'' diyerek ekledi. Tüm otellere mesaj gönderip soruşturduk. Hiçbir yerde Martin Krakenhorb adında birinin kaydına rastlamadık. Sizin Paris'ten ettiğiniz telefondan sonra az Stravinska adını da soruşturduk. O da dans grubunun diğer üyeleriyle birlikte Brooklyn civarında ucuz bir otelde oda tutmuş. Tiyatro çevrelerinden birçok kişi orada kalıyor. 19 Aralık Perşembe günü yapılan gösteriden sonra ortadan kaybolmuş. Hakkında başka bir şey öğrenemedik. Kraydak başını salladı. Araştırmayı farklı bir yönde sürdürmeye karar verdi, ama bundan da pek umutlu değildi. Bir süre düşündükten sonra Wimborne, Henderson and Carstairs Hukuk Bürosunu arayarak Bay Wimborne'dan görüşmek için bir randevu istedi. Tam sözleştikleri saatte Bay Wimborn'un üzeri bir karış toz kaplamış kağıt tomarlarıyla dolu büyük eski bir çalışma masasının gerisinde oturduğu loş, havasız bir çalışma odasına alındı. Üzerinde Sir John Folders gibi armalar bulunan camlı evrak dolapları çoktan geçmiş bir devrin kanıtları ya da atalardan kalma anılar niteliğinde duvarları süslüyordu. Bavinborn ziyaretçisini her aile avukatının polis karşısında ister istemez hissettiği çekingenlikle süzdü. Sizin için ne yapabilirim müfettiş? Bu mektup Gredak Martin'in mektubunu masanın üzerine koydu. Bavinborn mektubu isteksizce ellediyse de masadan almadı. Yüzünü ten rengi solarken dudakları hafifçe kasıldı. Tam da beklediğim gibi dedi. Tam beklediğim gibi. Dün sabah Miss Emma Crackenhorpe'tan bir mektup aldım. Mektupta bana Scotland yaptığı ziyareti ve tüm diğer olanları anlatmış. Ancak bazı şeyleri anlamakta güçlük çektiğimi belirtmeliyim. Halen şaşkınlık içindeyim. Bana bu mektuptan ilk geldiği zaman niçin bahsetmemiş olduklarını anlayamıyorum. Çok tuhaf, anlaşılmaz. Aslında bana hemen bilgi verilmesi gerekirdi. Müfettiş Kredak, Bay sakinleştirmek amacıyla bir takım basma kalıp laflar etme yolunu seçtiyse de bunda pek başarılı olduğu söylenemezdi. Edmont'ın evliliğinin tartışma konusu olabileceğine ilişkin en ufak bir fikrim bile yoktu dedi Bay Winborn kırgınlıkla. Müfettiş Craddock bunun olayın savaş zamanında olmasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti ama bu konuda yorum yapmayı sürdürmedi. Savaş zamanları diye mırıldandı Bay Winborn belirgin bir huysuzlukla. Evet, savaş çıktığı sıralarda Lincoln's idik Tam yanımızdaki bina isabet almıştı. Evraklarımızın büyük çoğunluğu telef oldu Tabii en önemli belgeler değil Onları önceden taşrada güvenli bir yere taşımıştık Ama yine de bu büyük karışıklığa neden oldu Tabi o zamanlar Krakenhorp dosyalarına babam bakıyordu 6 yıl kadar önce öldü Ona bu konudan Edmont'ın evliliğinden bahsedilmiş olduğunu sanıyorum Ancak her ne kadar bu evliliğe karar verilmiş gibi görünse de gerçekleşmiş olduğunu sanmıyorum Çünkü aksi takdirde babam bu konuya daha farklı bir önem verirdi bu hikayenin tamamen fos olduğu düşüncesinden kendimi kurtaramıyorum. Yıllar sonra birden biri ortaya çıkıyor, evli olduğunu ve ayrıca bu evlilikten bir çocuğu olduğunu iddia ediyor. Doğrusu pis kokular alıyorum. Bunu nasıl kanıtlamayı düşündüğünü gerçekten bilmek isterdim. Yalnızca meraktan soruyorum. Eğer bu gerçekse söz konusu kadın ve çocuğun beklentileri neler olurdu? Sanırım Krakenhorplar'ın onun ve oğlunun geçimlerini sağlamasını bekliyordu. Hiç kuşkusuz. Ama asıl sormak istediğim bu değil. Hukuk diliyle konuşursak, diyelim ki davacı iddiasını kanıtlamayı başardı. Kadının ve oğlunun kanunlar karşısındaki yasal durumları ne olurdu? Anlıyorum, diyen Bay Wimborn, kızgınlıkla bir yana baktığı gözlüğünü yeniden takıp kurnaz bakışlarla müfettişi süzdü. Evet, şu an itibariyle elde edebilecekleri bir şey yok. Ama eğer oğlunun Edmund Krakenhorpe'un yasal bir evlilikten doğma çocuğu olduğunu kanıtlayabilirse, çocuk Luther Krakenhorpe'un ölümü durumunda, Joshiah Krakenhorpe'un şu an için yedi eminde bulunan servetinden kendine düşen payı alacaktır. Bunun dışında en büyük olan çocuğunun en büyük oğlundan kalma torunu olarak Rutherford Hall'a da sahip olacak. Ev özellikle istenilen bir miras mı? Orada oturmak için mi? Bana sorarsanız hayır. Ancak üzerinde bulunduğu arazinin hatırı sayılır bir değeri var sayın müfettiş. Gerçekten çok değerli bir yer. Özellikle de sanayi ve konut arsası olarak. Brakehampton'ın göbeğinde böylesine büyük bir toprak. Evet müfettiş bu gerçekten büyük bir miras. Luther Krakenhorpe öldüğü takdirde malikanenin Cedric'e kalacağını söylemiştiniz. Doğru ev yaşayan en büyük oğlan çocuğa verilecek. Bana söylenenlerden Cedric Krakenhorpe'un paraya pek özel bir ilgi duymadığı kanısına vardım. Bay Winborn, Kredak'ı soğuk bakışlarla süzdü. Öyle mi? Ben bu tür açıklamaları gerçekle karşı karşıya kalınmadığı sürece kulak ardı etmekten yanayım. Hiç kuşkusuz parayı hiç umursamayan insanlar vardır ama ben kendi adıma henüz öyle birine rastlamadım. Bay Winborn'un yaptığı açıklamadan belirgin bir hoşnutluk duyduğu anlaşılıyordu. Müfettiş Kredak bu tavırdan hemen yararlandı. O zaman Harold ve Alfred Krakenhorpe diye söze başladı. Bu mektup ele geçince çok endişelenmişlerdir. Yani diye sordu Bay Wimborn. Bu sizi şaşırtıyor mu? Bu onların mirastan alacakları payı eksiltecekti değil mi? Elbette. Edmund Krakenhorpe'un oğlu varsayalım ki gerçekten oğlu yedeğimin tarafından yönetilen servetin beşte birini alacaktır. Bu diğerleri açısından çok büyük bir kayıp olmayacağa benziyor. Bay Wimborn müfettişi muzip bakışlarla süzdü. Eğer konuyu oraya getirmeye çalışıyorsanız bu cinayet nedeni olabilecek büyüklükte bir kayıp olamaz. Ancak benim anladığım kadarıyla oğullardan her ikisi de parasal açıdan oldukça zor durumdalar. Bay sorgulayıcı bakışları karşısında kayıtsız tavrını hiç bozmadan durdu. Oh demek polis bu konularda araştırma yaptı ha? Evet Alfred sık sık zor duruma düşer. Zaman zaman para içinde yüzlüğü de olur ama bu hep çok kısa sürer. Harold ise şu sıralar sizin de tespit ettiğiniz gibi biraz sıkışık bir durumda. Parasal anlamda sergilediği başarılı görünüme rağmen mi? Gösteriş. Hepsi gösteriş. Bu finans dâhisi görünen kişilerin en az yarısı ödeme güçlerinin ne seviyede olduğunu bilincinde de değildir. Bilançolar bu işten anlamayanlar için istenildiği kadar göz boyayıcı olabilir. Ancak bilançoda görünen varlıklar gerçek anlamda varlık değillerse, iflasın kıyısından ancak dönecek durumdaysalar, o zaman ne olur dersiniz? Harold Krakenhorpe gibi nakit sıkıntısı çekilir, değil mi? Ancak bunu ölmüş abisinin dul karısını boğarak da düzeltemez dedi Bay Wimborn. Luther Krakenhorpe henüz hayatta. Servetin aileye yalnızca onun ölümünün faydası olabilirdi. Bu nedenle bu düşüncelere nereye varmak istediğinizi anlayamıyorum müfettiş. İşin en kötü tarafı bunu benim kendimin de bilememem diye düşündü müfettiş Kredak.